ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası içinde ebedi kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazabetmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler.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 işte onların durağı cehennemdir. Ne fena bir dönüş yeridir orası. Ancak her türlü imkândan mahrum ve hicret için yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar bu hükmün dışındadırlar. Çünkü bunları Allah'ın affedeceği umudur. Allah gerçekten affü ve gafurdur. Affı ve mağfireti boldur.